Rahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Sallallahu ve sellem ve berek ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in emma ba'd bugün 28 Ağustos 2009 Cuma Tevhid mühimmatlarından faydalar serisi derslerimizin 8. dersi tevfik Allah'tan evet geçen derse tevhidten bahsettik Bugün de devam edeceğiz tevhidi anlatmaya. Kısımlarını biraz tafsirli olarak anlatmaya çalışacağız inşallah. Şimdi dedik ki tevhid üç kısım. Rububiyet tevhidi, uluhiyet tevhidi, isim ve sıfat tevhidi. Bu tevhidi bu üç kısmı ayırmak istikrai şeklinde gelmiştir. Yani istikrağıdır bu tevhidin üç kısmı ayrılması. İstikrağı ne? Yani ehli sünnet naslara bakmış Kur'an ve sünnete. Tevhidin bu üç şeyin dışına çıkmadığını görmüşler. Buna istikra denir. Yani istikra belli bir araştırmadan sonra varılan nihai sonuç. Şimdi hakikaten baktığın zaman tevhid bu üç kısmın dışına çıkmıyor. Yani Allah azze ve celle hakkındaki mevzulara baktığın zaman bu üç kısım etrafında dönüyor. Şimdi o yüzden biz diyoruz ki mesela hangi tevhidten hangi kısım yani Allah Azze ve Celle ile alakalı hangi mevzuyu getirirseniz getirin mutlaka bunun içine dahildir. Yani herhangi bir mevzu bahsedin Allah Azze ve Celle'nin zatıyla alakalı. Veya Allah Azze ve Celle'nin hakkı için yapılması gereken şeylerle alakalı veya vesaire. Herhangi bir mevzu getirin bunun dışına çıkmıyor. Tevhidin iç kısmına. Yoksa Allah Resulü aleyhissalatu vesselam zamanında sahabeler zamanında isimlendirerek isimlendirme adı altında tevhid üç kısımdır. Rubiyet, uluiyet isim sıfat tevhidi şeklinde gelmemiştir. Tamam bunda bir sorun yok. Ancak mana olarak mevcuttur. Yani sahabeler biliyordu. Çünkü sahabelere mesela günümüzde bir sahabe olsa ona sorsan tevhidi anlat. Allah Azze ve Celle hakkında yapmamız gereken şeyleri Allah Azze ve Celle'nin zatı hakkında istediği şeyleri anlat desen sana bir şeyler anlatacak. Ve anlattıkları bu üç şeyin dışına çıkmayacak. Neden? Çünkü sahabe sana anlattığı zaman ya kitaptan ya sünnetten anlatacak. Kitap ve sünnete baktığın zaman tevhid bu şeyin dışına çıkmıyor. Yani ya Rabbubiyet tevhidi ya uluhiyet tevhidi ya isim sıfat tevhidi. Şimdi bunlar her bir hakkında onlarca nas var. Hatta daha fazla. Öyle ki mesela e, nice ayetler var. Mesela tek bir ayet. İçinde üç, tevhidin üç kısmını barındırıyor. Yani Tevhidin üç kısmı ayrılması o kadar açık ve net ortada ki, Kur'an'ın neresine bakarsak bakalım hangi sure, yani neredeyse her hiçbir sure bu üç tevhidi veya üç tevhidden bir tanesini veya iki tanesini mutlaka kapsamıştır. Hiçbir sure hemen hemen hali değildir. E, bu tevhid, e, bu üç tevhidden hali değildir hemen hemen hiçbir zaman. Yani mutlaka içinde barındırıyor. O yüzden istikrai olması bu şekliyledir. Yani Kur'an sünnete baktığın zaman çıkmıyor bunun dışına. Ne yapacağız o zaman? Çıkmıyor. Yani yok ki bir nasilimizde. Evet, otomatikman çıkmayınca otomatikman anlaş, anlıyoruz ki tevhidi çıksın mı ayrılıyor? Tamam. Ha, sen bunu farklı isim ver, verirsin. O ayrı değil. Şey, o, e, o sorun değil. La musahete fil deriz. Yani ıslah da sorun yok. Sen, çünkü birazdan anlatacağız inşallah. Mesela Tevhid alimler ikiye ayırmış, tamam mı? Birinci kısmında 3 birinci kısmında iki, iki tanesi var, diğer kısmında bir tanesi var. Yine üç sonuç, yine 3 Dediğimiz gibi öyle nicayetler var, tam tek bir ayet içinde tevhidin üç kısmını barındırıyor. Bunlardan bir tanesi Meryem suresi 65. ayet. Allah buyuruyor ki Rabu Sema ve Atiwalardıvama beynehuma faabudhu wa li ibadetihi al-ta'lamu lehu semiyan. Meryem 65. Yok ki yerin göğün rabbi ve ikisi arasındakilerin rabbi. Bak şimdi yerin göğün rabbi yani yerin ve göklerin ve ikisi arasındakilerin rabbi. Hangi tevhid? Rububiyet tevhidi. Her şeyin sahibi olmak. Mesela rububiyet nereden olmuş? Rab gökünden. Rabb'ın Rab manalarından bir tanesi sahip olma. Malik olma. Anlatabiliyor muyum? Bak burada ne diyor? Yerin göğün rabbi. Rububiyet tevhidi. Devam ediyoruz ayeti. فَعْبُدُهُ وَاسْتَبِرُ ibadetihi. Ona ibadet et ve ibadette sabret. Şimdi ona ibadet et. Hangi tevhid? Uluhiyet tevhidi. Bak daha bir ayet. Devam ediyoruz bir ayet. Madyam suresi 65. هَلْتَعْلَ yani semiyen. Onun bir benzerini biliyor musun? Hangi? İsim sıfat tevhidi. Yani isimlerinde bak o zaman tek bir ayette bir üçünü bulabiliyoruz. Yani bu çok açık ve net. Bundan dolayı mesela Şeyh Hüseyin Us Rahimahullah kitab tevhidin başlarında Kitab-ı Tevhid şerhinin başlarında diyor ki: Mesela Rabbus semavati vel ve yerin, göklerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbi kısmı ayetteki bu kısım rububiyet tevhid ile alakalıdır. Bu vestabiru li ona ibadet et, ibadette sebat göster, sabret. tevhid Tevhidi te Onun bir benzerini biliyor musun? Bu isim sıfat Tevhidi ve bunların hepsi bir ayetin içinde Meryem 65'te. Tamam. Şimdi bu şekilde tevhidi üç kısım bildi, bildikten sonra şimdi bunları tek tek e, biraz daha tavsilli olarak anlatalım. Dersi inşallah. Şimdi rububiyet tevhidi. Bu üç kısımdan bir tanesi rububiyet tevhidi. Bak şimdi rububiyet lafzına baktığımızda kökü Rab. Er Errab bu kelimesinden almış. Rab kelimesi lügatte birçok manası vardır. Ancak asıl olarak hemen hemen üç mana etrafında döner bu manalar. Birincisi malik, sahip yani. Tamam İkincisi Meniusulihu gayrahu kendi dışındakileri ne yapan, ıslah eden, düzelten, Hı? kendi dışındakileri terbiye eden, düzelten, ıslah eden. İkinci manası. Üçüncü manası esse yidul muta itaat edilen seyyit, itaat edilen efendi demek. Şimdi diyoruz ki bu üç kelime, yani bu üç mana Allah Azze ve Celle'nin zatı hakkında en kemal haliyle mevcut. Çünkü neden? Rab kelimesinin üç manası olunca ve üç manası arasında herhangi bir çelişki olmayınca ve herhangi bir tanesini taksis eden bir nas bulunmayınca bilakis bu üç manayı destekleyen nas olunca elimizde anlıyoruz ki bu üç mana da Allah Azze ve Celle'nin zatı hakkında mevzu Çünkü Allah, Errab dediği zaman kendisine, Rab dediği zaman bu umumdur. O zaman Rabb'in içerdiği bütün kemal manalar Allah'tan edilir. Allah Azze ve Celle'nin zat, Celle zatı için mevcut. Tamam. O zaman bu lügat manası ıslaha ne demek? Yani sağlam bir şekilde Allah Azze ve Celle'nin her şeyin Rabbi, her şeyin sahibi, her şeyin yaratıcısı öldüren, dirilten, zarar veren fayda veren he? sıkıştığın zaman dualara sıkıştığın zaman yardım eden bütün işlerin kendisinde olduğu, bütün hayrın kendi elinde olduğu, bütün işlerin kendisine çevrildiği ve hiç bunların hiçbirinde kendisinin bir ortağı bulunmadığı demektir. Rabbodur. Alimler bunu güzel bir cümleyle anlatmışlar, bütün bu anlattıklarımı içeren. İfradullahi bi ef'alihi Allah Azze ve Celle'yi fiillerinde birlemek yani zarar veren, fayda veren, rızık veren, öldüren, dirilten hep Allah'tır. Bunlar Allah Azze ve Celle'nin fiilleri. Tamam Hep böyle olunca rububiyet tevhidi o zaman Allah'ın fiillerinde birlemek demek. Tamam Şimdi alimler diyor ki peki tevhid Allah Azze ve Celle'yi rububiyette birlemek nereleri gerektirir? Neleri gerektirir Allah Azze ve Celle? Ya sayıyorlar diyorlar ki mesela bir, Allah Azze ve Celle'yi rububiyette birlemek, onun varlığını varlığına inanmaya gerektirir. Bu birincisi. Yani Allah Azze ve Celle var. Varlığına inanmaya gerektirir. İkinci kısmı Allah Azze ve Celle'nin genel olarak fiillerine ne yapmak, inanmaya gerektirir Rububiyet birlemek. Mesela işte e, yaratmak, rızık vermek, fayda vermek, zarar vermek, he, men etmek, diriltmek, öldürmek vesaire. Yine aynı şekilde Allah Azze ve Celle'nin dikkat et burası önemli Allah Azze ve Celle'nin kaza ve kaderine inanmak inanmaya gerektirir bu tevhidi yani Allah Azze ve Celle'nin bu oluşumları bu kainatı tamam mı takdir ettiğini ve bunları evirip çevirdiğini yönettiğini tamam mı e, içerir neden çünkü kainatı yönetmek o, yani bu tedbir etmek bu kainatı yönetmek Allah Azze ve Celle'nin fiiller, fiillerinden değil mi fiillerinden e, rububiyet tevhidi deney zaten Allah Azze ve Celleyi fiillerinde bilemek. O yüzden kader mevzusunun birebir bağlantılı olduğu en bariz nokta rububiyet tevhididir. Tamam mı? Bak şimdi kader mevzusunun birebir bağlantılı olduğu en bariz nokta rububiyet tevhididir. Neden? Çünkü bak kaderin mertebelerine baktığımızda kaderin mertebelerine bir bilmek. Önce Allah bilir değil mi? İki, Allah Azze ve Celle yazmıştır sonra bunu. Üç, Allah Azze ve Celle dilemiştir. Dört, yaratmıştır. Dört, ne de bak fiil. Allah' e, tevhidi ne? Allah'ın fiillerinde bilemek. O yüzden diyoruz ki kaderin doğrudan doğruya Rubbiye tevhidi ile bağlantısı vardır. Rubbiye tevhidinin bizzat kendisinden de kader Tamam. Şimdi bir e, Rubbiye tevhidinde delil. dedi ki Rubbiye tevhidi diye bir tevhid var. Tamam. Bunun delili mesela çok. Bir iki tane ayet mesela. Hepimizin bildiği elhamdülillahi rabbil alemin. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Bak alemlerin Rabbi diyorsun. Gördün mü? Rubi'ye tevidim. Burada mevcut. Yine Allah Kur'an'da ne buyuruyor? اِنَّمَا emruhu اِذَا اَرَادَ شَيْءًا اَنْ يَكُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُنْ Onun emri bir şey olmasını istediği zaman ona ol demesidir. Bak yaratma hemen ol der olur. Her şeyin Rabbidir. O sahibidir. Evren çevirendir. Tamam, yaratan diriltendir. Öldürendir. اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّز Allah rezzak odur. Zul metin. Metin kuvvet sahibidir. Anlatabiliyor muyum? Yani kuvvet sahibidir, metindir Allah Azze ve Celle. Hı? Bunların hepsi delildir ki rububiyet tevhidi diye bir tevhidi, tevhid var. Bu birinci. Ee, şimdi o zaman bak. Rububiyet tevhidini ele aldığımızda bir ne yaptık? Lugat manasını yaptık. İki ıslah-ı manasını anlattık. Üç, tevhid rububiyetin tamam mı? Tevhid-ül inanana gerekli olan şeyler nedir? Yani tevhid-ül rububiyet neleri gerektirir? Tamam mı? Üçüncü olarak ona 4 Dört, tevhid rububiyete deliller sunduk. He? Beş, diyoruz ki, fıtratın tevhid rububiyete delalet de etmesi var. Bir de fıtratın tevhid-ül rububiyete delalet de etmesi var. Şimdi, Kullar Rubbiyet tevhidine programlı, meyilli, tamam mı? Yaratılmıştır. Rubbiyet tevhidine meyilli yaratılmıştır. Rubbiyet tevhidi insanların fıtratında vardır. Mekkeli müşrikler dahi tevhid rububiyeti ikrar ediyorlardı. Her ne kadar tevhid rububiyette dahi, bazı noktalarda şirk kutsalar dahi, genel olarak tevhid rububiyeti, rububiyette birçok noktaya iman ediyor Mekkeli müşrik. Tamam Birçok noktaya iman ediyordu. Şimdi bak, şu tür lafızlar kullanıyoruz, bu yanlış. Nedir o? Mekke'nin ışıkların tevhid-ül rububiyette herhangi bir sorunu yoktu. Bu Böyle bir şey yok. Bu genel olarak söylenecek bir şeyler en fazla. Ama bunu daha çok ilerletmek, bunu e, daha e, üst noktadaymış gibi göstermek dinen hata. Naslara baktığımda Naslar bunu reddediyor. Yüz çeviriyor Naslar bundan. Çünkü Mekkeli müşriklerin de rububiyet tevhidinin bazı noktalarında sorunu vardı. Ama belki tabir eğer e, sahihse kullanacağım tabir şöyle diyebiliriz. Mekkeli müşriklerin tevhid-ül rububiyette en bariz noktalarda hataları yoktu. Diyebiliriz belki. Eğer e, tabir sahihse tabi. Anlatabiliyor muyum? Ama genel olarak e, tevhidde sorunu olmamaları rububiyet tevhidinde hiç olmamasını gerektirmez. Bilakis sorunları vardı. Mesela onlar başlarına ee, mesela onlar Allah'tan gayrısından yardım istiyorlardı Allah'tan gayrısından yardım isteyen bir insan neye inanır? Başına herhangi bir gelecek felaketin kaldırılmasını değil mi? Veya kendisinin kendisinde bulunmayan bir iyiliğin kendisine isabet etmesini ister ha? bu ne peki? fayda veya zarar vermek rubi'ye ile alakalı değil mi? Rubi'ye ile alakalı e peki onlar bu konuda şirk koşmuyorlar mıydı? Koşuyorlardı. Allah'tan gayesinden yardım istemiyorlar mıydı putlarından? İstiyorlardı. Hı? E durum böyle olunca demek ki Mekkeli müşriklerin de rübiyetin bazı noktalarında sorunları vardı. O yüzden şu cümleleri kullanmamız tam mütehakkik değil. İşte ne o? Mekkeli müşriklerin rübiyette hatası yoktu. Vardı genel olarak. Ama şu, şu tabir Allah'u Alem daha iyi. O da ne? Asıl sorunları, daha çok sorunları, büyük sorunları, en bariz sorunları Tevhid-ül Uluhiye ile alakalıydı. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin daha çok onları şirk işlemesine sebep olarak gösterdiği şeyler uluhiye tevhidi ile alakalıydı. Tamam Mesela Mekkeli müşrikleri hakkında ee, mesela Allah Azze ve Celle'nin buyuruyor diyor ki وَلَاِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَكُولُنَّ اللّٰهِ Onlara sorsan kendilerini kim yarattı Allah diyecekler. Bak şimdi mesela yaratma Allah Azze ve Celle'nin Değil mi? Ve o rububiye tevhidi ile alakalı bu. Baktığımız zaman rububiyet tevhidi ile alakalı. Baktığımız zaman onların burada sıkıntısı yok. Yine Allah Kur'an'da ne buyuruyor? Ve ensaeltehum men nazzale men onlara sorsan gökten suyu kim indirdi? He? Onlara sorsan gökten suyu kim indirdi? Fa ahya bihil ardha fa ahya bihil ardha min Ve o suyla öldükten sonra yeri kim diriltti? Desen ne diyecekler? Allah diyecekler. Küllü elhamdülillah diye ki hamd Allah'a mahsustur. Anladınız Yani görüyorsun bu ayetlerden yani bu ayetlerden biz delil getirerek ne diyoruz? Tevhid-ur rububiyetin hemen hemen tabir sahihse büyük bir kısmında bunlarda ne yoktu? Problem yoktu ama bu hiç problem yok demek değil. Vardı rububiyet tevhidinde de onların problemi vardı. Tamam? Ama genel olarak mesela yaratma olsun, diriltme olsun Öldürme olsun, işleri düzenleme olsun, rızık verme olsun, yağmur yağdırma olsun ve buna benzer şeylerde ortak koşmuyorlardı. Allah'a haskılıyorlardı bunları. Ama buna rağmen kâfir oldular. Peki, evet. Şimdi, o zaman şu ana kadar Tevhid-ül Rubi'ye ile alakalı neler anlattık? Bir, Lugat manası iki, Sılahi manası üç... Tevhid-ül Rububiye neleri gerektirir? 4. Tevhid-ül Rububiyet'in delilleri? 5. Tevhid-ül Fıtrat'ın Tevhid-ül Rububiyet'e ne yapması? Delalet etmesi. Diyoruz ki 6. Müşriklerin Tevhid-ül Rububiyet'teki konumu. Şimdi şunu söyledik ki genel olarak ikrar ediyorlardı Rububiyet müşrikler. Ancak bununla beraber Allah Azze ve Celle onların küfrünü hükmetti. He? Ve onları şirk ehli olduğunu söyledi Allah Azze ve Celle. Bak şimdi Allah Kur'an'da buyuruyor ki wa ma yu'minu ektheruhum billahi illa wahum Onların çoğu, onların çoğu Allah'a şirk koşma ile beraber iman ederler. Yani onlar iman ediyorlar ama şirk koşma da var burada. Ha? Şirk koşarak, ha? Şirk koşarak Allah Azze ve Celle iman ederler. Yani ne bu? Şimdi dikkat edecek olursak Allah Azze ve Celle onlara bu ayette neyi isnat etti? İmanı. Bak şimdi. Ve neyi isnat etti? Şirki. E nasıl oluyor? Çünkü Allah Azze ve Celle'nin onlara nispet ettiği iman. Şimdi bunlar Allah Azze ve Celle'nin yaratıcı olduğuna, rızık verdiğini, öldürdüğüne, dirildi, öldürdüğüne ve dirilttiğine iman etmiyorlar mıydı? İşte bak Allah Azze ve Celle'nin onların iman ettiği kısmın o noktasına iman ismi etti. ayette. Ha? Ama onlar uluhiyette Allah'tan gayrısına şirk koştukları için ibadette. Ha? Onlar şirk koşarak iman ederler diyor. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin onlar iman ederler dediğindeki nokta onların Allah Azze ve Celle'nin rububiyetine imanının işaretidir. Ama bununla beraber onlara şirk, şirk müşrik vasfını verdi. Şirk vasfını verdi. Bunun da, bunun da sebebi çünkü onlar onlar rububiyetin o kısmına iman etmekle beraber uluhiyette şirk koştular. Tamam. Uluhiyette şirk koştular. Nasıl ki bu tevhid bu tevhide müşrik yani Nebis Aleyhisselam'ın kendilerine gönder, gönderildiği o müşrikler nasıl bunu ikrar etmişlerse Ümmetlerin geçmiş ümmetler de bunu ikrar etmişlerdir. Geçmiş ümmetlerdeki müşrikler de bunu ikrar etmişlerdir. Ya bunu zahiren ikrar etmişlerdir Mekke'li müşrikler gibi mesela. Ya da batinan batinan bunu kabul etmişlerdir. Kalben bunu kabul etmişlerdir. Mesela mesela Firavun bunu ne yapmıştır? Zahiren inkar etmiştir Rabbiyet evini. Ben sizin Rabbiniz mi demiştir. Ancak batında bunu ne yapmıştır? Kalben ikrar etmiştir. Çünkü Allah azze ve celle onun hakkında ne buyuruyor? ve istiqaenat ha Nefisleri, kalpleri yakın içinde olduğu halde onu cehd ettiler. Yani onu dilleriyle inkar ettiler. Ama bak kalpleri yakın haldeydi. Onlar onların bile Firavun'un dahi Firavun dahi bir Rab olduğuna iman ediyordu. Anladın Bu kadar açık ama buna rağmen Allah azze ve celle bunlara ne yaptı? Bunlara Mekkeli müşrikler özellikle ne yaptı? Bunlara müşrik ismi verdi. Çünkü neden? uluhiyete şirk koştukları için. O yüzden bugünkü e, tasavvurçuların veya bunlara benzer insanların dediği gibi La İlahe İllallah'ın manası Allah'tan başka yaratıcı yoktur değil. Eğer öyle olsaydı Nebi sallallahu aleyhi ve sellem niçin gitsin Mekkeli müşriklerin etrafına dolasın? La İlahe illallah deyin, La İlahe illallah deyin. E zaten onlar La ilahe illallah yerine getirmiş olmuyorlar mıydı? Allah'tan başka yaratıcı yok diyerek. Ya, la ilahe illallah'ın manası Allah'tan başka yaratıcı yok olsaydı Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne demiş olurdu Mekke'nin Mekke sokaklarında Allah'tan başka yaratıcı yok deyin, Allah'tan başka yaratıcı yok deyin. E onlar zaten diyordu bunu. Yeri gök kim yarattı dersen, kendilerini kim yarattı dersen Allah derler diyecek. Demek ki La ilahe illallah'ın manası Allah'tan başka ibadet edilecek yok. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bu birinci kısmı Tevhidine. Uluhiyet Tevhidine geldiği zaman şimdi bu da Uluhiye tevhidi, tevhidin üç kısmından bir kısım. Şimdi bunda da çeşitli vakfeler yapalım. Şimdi birincisi tevhidu, e, pardon, e, şeye geçelim çünkü daha çok bağlantısı var onunla, daha yakın. Şimdi dedik ki ruhiye tevhid. ikinci olarak isim sıfat tevhidi. Tamam, isim sıfat tevhidi. Şimdi isim sıfat da tevhidin üç kısmından bir kısımdır. Bu da nedir? Allah Azze ve Celle'yi kendisini isimlendirdiği ve vasıflandırdığı şeyde. Tamam. Gerek kitabında gerek Resul'ün diliyle isimlendirmek ve vasıflandırmak. Herhangi bir teşbih bihe kaçmadan tamam mı? İspatlamak Allah Azze ve Celle'nin zatı hakkında. Uluhiyet Tevhidi bu. Şimdi bu birinci vakfe. Yani tarifiyle Uluhiyet Tevhidine. Tamam. Şimdi ikinci vakfe olarak diyoruz ki bazı usuller var. Ehli i sünnet vel cemaat. isim ve sıfatları kabul ederken bazı usulleri var. E, i̇sim sıfatlarda Birinci usulleri. Mesela Allah Azze ve Celle'yi tamam mı? Havadis olan kişilerin sıfatlarından sıfatlarına benzemekten tenzih etmek. Yani mahlukatların sıfatlarına benzetmekten tenzih etmek. Çünkü Allah Azze ve Celle ne buyuruyor? لَيْسَكَ مِتِلْهِ شَيْءٌ وَهُوَ سَمِيْهُ اُلُبَسِيرٌ. Onun hiçbir benzeri yoktur. Onun misli yoktur. Onun yani hiçbir şey onun nisli değildir, onun üstü yoktur. O duyandır ne? O duyandır ve görendir. He? Duyandır ve görendir, iştendir. Şimdi o zaman Allah Azze ve Celle'nin ne zatında, ne sıfatlarında, ne de fiillerinde bir benzeri yok. Tamam mı? Bu birinci asıl. E, uluhiyet, şey isim, sıfat, tevhidini kabul ederken. İkinci asıl da Allah Azze ve Celle'nin kendisi hakkında, kendi nefsi hakkında vasfettiği, isimlendirdiği veya Resulünün kendisini vasılandırdığı ve isimlendirdiği bütün sıfatları ve isimleri hakiki şekilde ve mecaz kabul etmeden hakiki bir şekilde iman etmek. Ama bu hakikiyet Allah Azze ve Celle'nin zatının nispetle hakikidir. Benim elim kendi zatıma göre hakiki eldir. Allah Azze ve Celle'nin eli kendi zatına göre hakiki eldir. Tamam mı? Hakiki bir şekilde inanmak. Ve Allah Azze ve Celle'ye yakışır bir şekilde tam bir kemal noktasıyla iman etmek buna. Tamam mı? Hiçbir noksanlık yok. Tamam mı? Hiçbir noksanlık yok. Bu da ikincisi. Ve üçüncü e, asıl da tamamıyla keyfiyetini idrak etmekten yüz çevirmek. Keyfiyetini idrak etmekten yüz çevirmek. Yani Allah Azze ve Celle kendi nefsinde nefsi hakkında haber verdiği şeyleri kullar bilemez. Keyfiyetini. Kullar bilemez. Ama manasını bilir. Mesela istiva dediğimizde istiva manası maruftur. Üstü olmak. Ama bu üste olmanın nasıllığı Allah Azze ve Celle'nin kendi ilminde gizlidir. Biz onu bilmiyoruz keyfiyetini. Tamam Evet. Şimdi üçüncü kısım ise uluhiyet tevhidi. Şimdi dikkat edersek rububiyet tevhidi ile isim sıfat tevhidi aslında tek bir cins. Tek bir cins. Yani itikadla alakalı. Herhangi bir eylem gerçekleştirmiyorsun burada. Ama uluhiyet tevhidi öyle değildir. Uluhiyet tevhidinde ibadet olayı var. Tamam mı? Uluhiyet tevhidinde ne var? Yani sen herhangi bir fiil işliyorsun uluhiyet tevhidine inanırken de. Tamam mı? O yüzden e, isim sıfat tevhidiyle rububiyet tevhidi mücerred olarak haberden ibarettir. Yani Allah sana haber veriyor. Rububiyet, Rablığından isimlerinden, sıfatlarından sonra ona iman ediyorsun. Ama uluhiyet tevhidi biraz daha farklı. Uluhiyet tevhidinde senin fiilin var. Yani sen fiil işliyorsun. Namaz, oruç, zekat kılıyor. Yani namaz kılıyorsun, oruç kılıyorsun, zekat veriyorsun vesaire. Ana babaya iyilik yapıyorsun, fiil işliyorsun. Ve bu fiillerde Allah'a billeyeceksin. Yaptığın bu fiillerinde Allah Azze ve Celle'yi bileyeceksin. Tamam mı? O yüzden zaten e, uluhiyet tevhidini tarif ederken ne demiştir alimler? İfradullah bil ibade. Allah'ı ibadette birlemek veya ifradullahi bi ef'alil ibadet veya Allah'ı kullar kendi fiillerinde yani kullar fiillerinde Allah'ı birlemeleri. Yani, i̇badetle alakalı fiillerinde Allah'ı birlemeleri. Sadece Allah'a yapmaları o fiilleri. Tamam mı? O yüzden o yüzden bazı ehli sünnet alimleri ki bu çoktur yani üç kısmı ayrana nispet daha da çoktur diyebiliriz Allahu Alem. Yani daha çok tahkik yapmak, bahs yapmak, araştırmak lazım ama Allahu Alem daha çok bu lafız. Yani tevhidin ikiye ayrılması. Selefe döndüğümüzde daha eskidir. İkiye ayrılmışlardır genelde. Bak şimdi baktığınız zaman Tevhidul marifeti vel ispat demişler. Demişlerdir ki marifet ve ispat tevhidi bu bir. Tamam bak marifet ve ispat tevhidi bu bir. Tevhidun ameli, bu da iki. Şimdi, ma, bilme ve ispat etme tevhidi ve amel tevhidi diye ikiye ayırmışlar. Bunun Arapçası, tevhidul marifeti vel ispat. Marifet ve ispat tevhidi. He? Ve ma, e, tevhidun ameli ve amel tevhidi şeklinde ikiye ayırmışlar. Marifet ve ispat tevhidinden rububiyet ve isim sıfatı kastetmişler. Bak, rububiyet, ve isim sıfatı kastetmişler. Çünkü neden? Rububiyet ve isim sıfat tevhidi neyle alakalı daha çok? Bilme ve ispat etme ile alakalı. Yani herhangi bir fiil, eylem işlemiyorsun sen. Ne yapıyorsun? Biliyorsun. Bu isim sıfatları, rububiyeti biliyorsun. Ne yapıyorsun? İspat ediyorsun. O yüzden buna ne demişler? Bilme ve ispat tevhidi. Birinci kısım. Bilme ve ispat tevhidine ne giriyor? Tevhidin üç kısmından iki tanesi giriyor. Rububiyet ve isim sıfat tevhidi. Geriye ne kaldı? uluhiyet tevhidi. Uluhiyet tevhidine de tevhidun ameli amel tevhidi demişler. Çünkü amel işliyorsun. Tamam mı? Bazen böyle bir isim vermişler. Veya şu ismi vermişler. Demişlerdir ki tevhidul ilmi ilmiyil haberi haberi ve ilim tevhidi. Bu birinci kısım. Haberi ve ilim tevhidi. Haberi ve ilim tevhidi. Neden? Çünkü bu neyi kapsıyor? Rububiyet ve isim sıfatı kapsıyor. Neden? Çünkü rububiyet ve isim sıfat neyle alakalı? Bilmeyle ve haber vermeyle. Haber geliyor Allah Azze ve Celle'den, Resul'den. Sen onları biliyorsun. O haberi alıyorsun. Tamam mı? O yüzden Tevhid-ül Rububiyet'e şu isim Tevhid-ül Rububiyet ve isim sıfata şu isimi de vermişler alimler. Marifet ve ispat tevhidi demişler veya ilim ve haber tevhidi demişler. O zaman biz herhangi akide kitabında bir kitapta gördüğümüz zaman marifet ve ispat tevhidi bundan ne anlayacağız? Rububiyet ve isim sıfat tevhidi. Veya, veya ee, ilim ve haber tevhid dediğimizde bundan ne anlayacağız? Rububiyet ve isim sıfat tevhidi. Tamam. Peki tevhidun ameli, amel tevhidi diye duyduğumuzda uluhiyet tevhidi anlayacağız. Tamam. Veya tevhidül uluhiyete başka isim de vermişler. Nasıl ki tevhidur rubiyet tevhidül rubiyet ve isim sıfata ayrı ayrı isimler vermişler. Tevhidül uluhiyete ne dedik? Te, ameli tevhid de, diye isimlendirmişler. Başka başka isimler daha vermişler. Mesela tevhidu talebi vel kast talep ve kast tevhidi. Yani talep etme tevhidi. Neden? Çünkü ibadet ederken ne yapıyoruz biz? Talep ediyoruz. Neyi talep ediyoruz? Allah Azze ve Celle'nin rızasını cenneti talep ediyoruz. O yüzden uluhiyet tevhidine tevhidu talep talep tevhidi de demişler. Tamam? Tevhidül kast, kast tevhidi de demişler. Kast etme tevhidi. Yani ibadet ederek biz bir şey kast ediyoruz. Allah Azze ve Celle'nin zatını ve ondan bize gelecek mükafatı kast ediyoruz. Anlatabiliyor muyum? O yüzden kat veya tevhidül uluhiyete yine tevhidül e, tevhidun iradi talebi demişler. Talep ve irade etme tevhidi ismini de vermişler. Neden? Çünkü ve züceler'in biz mükafatını talep ediyoruz. istiyoruz irade ediyoruz. Anlatabiliyor muyum? Evet. Şimdi tevhidül uluhiyete de çeşitli vakfeler yapalım. Birinci vakfe. Birinci vakfemiz. ilah kelimesini anlatacağız. Neden? Çünkü tevhid-ül uluhiyye. Yani ilah. Tamam mı? İlah. Şimdi ilah kelimesi elehe ilaheten ve uluheten ve uluhiyyeten şeklinde kalıpları var. Yani abede demek. O zaman uluhiyye tevhidi ilah kelimesinden geliyor. Tamam mı? İlah kelimesinden geliyor. Yani elehe. Bunun fiili mazisi. Elehe ne demekmiş? Abede. ibadet etmek o zaman uluhiyet yani ibadet tamam ibadet tevhidi o zaman tevhidül uluhiye, tevhidül ibadet demek yani uluhiyet tevhidi ibadet tevhidi demek o zaman ilah ne oluyor? ibadet edilen demek tamam ilah ibadet edilen demek ilah me'luh demek şimdi bak ilah kalıbı fi'al kalıbından geliyor Fiil kalıbı ismi fail ve ismi mef'ul ifade eder tamam ismi fail ve ismi mef'ul ifade eder ama biz diyoruz ki burada ne? İsmi mef'ul. Yani ilah me'luh demek. Yani ibad me'bud. Yani ibadet edilen demek. Tamam mı? O zaman ilahın manası neymiş? İlah ne demek? İbadet edilen demek. O, tamam Bu birinci vakfe. İkinci vakfe Tevhidul Uluhiyenin tarifi. İfradullahi Azze ve Celle bil ibadet. Allah Azze ve Celle'yi ne yapmak? He? İbadette birlemek. Üçüncü vakfe, uluhiyet tevhidinin diğer tevhidler arasında, yani o tevhidin diğer kısımları arasındaki konumu nedir? Şimdi diyoruz ki, bir, bu tevhid Resullerin ilk davetidir. Uluhiyet tevhidi Resullerin ilk davetidir. Bundan dolayı Resuller gönder, gönderilmiştir. Burası çok önemli. Allah Kur'an'ına ne buyuruyor? Ve lekad ba'athina fî kulli ümmetin rasûlen ani abudullâhu veçtenibut davud. Biz her ümmete Allah'a ibadet etmeleri ve tavuttan sakınmaları için ne yaptık? Resul gönderdik. Hı? Ne yaptık? Bak şimdi, biz tevhidi üçe ayırmadık mı? Bunlardan bir tanesi ulûhiyet değil mi? Bak ne kadar acık değil mi? Allah bütün resulleri ne için göndermiş? tavuttan sakınmaları ve Allah'a ibadet etmeleri için göndermiş. Demek bütün peygamberlerin davetinde ulûhiye tevhidi diye bir mefhum var. Yani bugün nasıl insanlar geliyor diyor ki siz nasıl bu tevhidi üç ayrırsınız? Nerede bu? Yani Subhanallah diyoruz ki bak bütün resullerin davetinde bu üç kısımdan bir tanesi var mesela. Antabiliyor musun? Bütün resullerin davetinde. Yani bu kadar açık ve net bu tevhid. Yani insanların bu tevhidin yani tevhidin bu kısmı ayırmalarını inkar etmeleri sadece inattan, kibirden, cehaletten bu tür şeylerden kaynaklanır. Aklı başında, aklı selim, basiretli bakmak isteyen insanlar genelde kendini bundan alıkoyamaz koymaması lazım aksi halde çok mantıksızlık çok büyük bir mantıksızlık bunu inkar etmek yani düşün Allah ne, ne kadar açık ve böyle ba'athena fi kulli ümmetin rasulun ene yabadullahu ve ta'ud biz her ümmete Allah'a ibadet edip tavuttan sakınmaları için ne yaptık Resul gönderdik bu kadar açık ve net tamam yine Allah Azze ve Celle bu tevhid için he? Allah Azze ve Celle bu tevhid için kitaplar indirmiştir o kadar açık Uluhiyet tevhidi için kitapları indirmiştir. Allah Kur'an'da ne buyuruyor? وَمَا اَرْسَلْنَا min قَبْلِكَ min رَسُولٍ اِلَّا نُوْهِيَ اِلَيْهِ اَنَّهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا <فَعْبُدُون> Yani biz senden önce bir Resul göndermiş olmayalım ki mutlaka ona biz neyi vahyettik? Allah'tan başka ilah yoktur. Fadirce bana ne yapın? Bana ibadet edin. Bak. vahi gönderiyor. Diyor ki senden önce bir Resul göndermiş olmuyorum ki ona şunu vah Demek ki vahiyler, Allah'ın Resullere gönderdiği vahiyler de hep bu tevhid için. Hı? Ne diyor? Biz senden önce bir Resul göndermiş olmuyor ki mutlaka ne? Al, benden başka ilah yoktur. He? Ve bana ibadet edin. Bunu vahyettik diyor Allah Kur'an'da. Enbiya Suresi'nde mevcut. Bu kadar açık ve net. Tamam. Ondan sonra bu tevhidin konumu. Şimdi bu tevhid, resullar bu tevhidle gönder, gönderildi. Ve bu Nebi S.A. bu tevhid için savaştı. Nebi S.A. ne diyor? Umurtu en vukatilen nas hatta yeşhedü en la ilahe illallah. Ben ta ki insanlar Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet edinceye kadar ben insanlarla savaşmak emin oldum diyor. Hatta ne diyor? Ve yu'minu bi ve bimâ cietu bih. Ve bana ve benim getirdiğime iman edinceye kadar onlarla savaşmakla emin oldum. ZALik, eğer bunu yaparlarsa asemum min dima'ihum benden ne? Kanlarını korumuş olurlar. Bu envâluhum ve mallarını korumuş olurlar. İlla bi hakkıha, hakkı hak haric. Ve hisabuhum alallahi. Onların hesabı hesabı nedir? Allah'a aittir. Tamam? Yani bu kadar açık ve net. O zaman diyoruz ki la ilahe illallah'ın manası bazı kişilerin dediği gibi Allah'tan başka ibadet edilecek yoktur değil şey Allah'tan başka ilah yaratıcı yoktur değil. Nedir? Allah'tan başka ibadet edilecek yoktur. Budur işte manası. La ilahe illallah. Tamam? Aksalden ne bir sosyalem la ilahe illallah de amca dediğinde amca ona karşı çıkmazdı eğer la ilahe illallah'ın manası Allah'tan başka yaratıcı yoktur olsaydı. Derdi çünkü zaten ikrar ediyorlar bunu. Ama onlar ne dedi ayaklanırlar dediler ki sen tek bütün ilahları tek bir ilah mı kılıyorsun? Yani ne bütün bu ibadet edilenleri tek bir ibadet edilen mi kılıyorsun? Halbuki biz ne yapıyorduk? Hepsine ibadet ediyorduk? Tamam? Bu da üçüncü vakfı, dördüncü vakfı olarak işte uluhiye tevhidinin uluhiye tevhide hakkında deliller. Mesela çok o kadar sayılmayacak kadar çok Kur'an'da ne buyurur Allah? Wa abdullah hawa la bihi şey yani Allah'a ibadet eden ona hiçbir şey ortak koşmayın. Başka ette wa qada rabu kallat abdu illa Rabbin sadece ona ibadet edilmesini, ondan başına ibadet edilmemesini emretti, hükmetti. Hı? Yine başka bir ayet devamı. Umru illallahi yabdullah muhlisina lehud dinu hunafa. Onlar sadece Allah azze ve celle'ye yani e, hanif e, yani hanif olarak dini ona has kılarak Allah azze ve celle'ye ibadet et, etmekle emir Yine başka bir ayette kul de ki inne salati ve nusuki ve mahye ve memati lillahi rabbil alamin de ki, benim namazım nusukum e, dirim yani hayatım ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah'adır. La shareeke leh onun hiçbir ortağı yoktur. Ve bizalike umirt ben bununla emrolundum. Ve en evvelul muslimun ben muslim, ilk muslimin ben müslümanların ilkiyim. Hı? Yine hadiste Nebi Sasrı'nın Muaz ibn Cebel dediği gibi Ya Muaz, ey Muaz diyor. Etedri ma hakkullahi alel ibad Allah'ın kulları üzerindeki hakkı nedir biliyor musun? Ve ma hakkul Ha? Allah'ın da kulları üzerindeki şey, kulların da Allah üzerindeki hakkı nedir biliyor musun? Muaz ne diyor? Allah ve alem. Allah ve Resulü daha iyi bilir. Sonra bir sasetam diyor ki Hakkullah'i alal ibad. Allah'ın kullara üzerindeki hakkı en yeabuduh ve la yushriku şey'en. Ona ona ibadet etmeleri ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamaları. Bak ona ibadet etme, hiçbir şeyi ortak koşmama görüyor musun? Uluhiyet tevhididir. Ve hakkul ibadi alallah. Allah kulların Allah üzerindeki hakkı en şey'en. Kendisine şirk koşmayanı azap etmemesidir. Bu kadar açık. Peki şimdi diyoruz ki bak Be, yani ulûhiyet tevhidinde 5. vakfı olarak bu tevhidi yerine getirmeyip de diğer iki tevhidi yerine getirenin durumu nedir? Yani bir bir şahıs düşün rububiyet tevhidinde şirk koşmuyor. Allah birliği ulûhiyet isim sıfat tevhidinde de Allah birliği ama ulûhiyet tevhidinde bu adam bunun var. Şimdi diyoruz ki biriniz bu adam uluhiye tevhidini get yerine getirmediği müddetçe İslam'a giremez. Bu adam şirk, müşriktir, kafirdir. Tamam? İsterse bu iki geriye kalan o iki tevhidi yerine getirsin. Tamam? Ancak diyoruz ki diğer iki tevhidi yerine getirmek dahi bu tevhidi yerine getirmeyi gerektirir. Aşağıda tenakuzdur bunlar. Biz bunları anlattık. Mesela bir tane adam Allah'a iman ediyor. Yani Allah yaratandır, Allah işte her şey maliktir, her şeyi düzenleyendir. Tamam mı? Onun işte isim sıfatları vardır. Kendisine yakışır bir şekilde. Ancak Allah'tan başına yardım ediyor. Diyoruz ki bunun ne rububiyet tevhidi ne de isim sıfat tevhidi. Kendisine hiçbir fayda vermez. Tamam Kendisine hiçbir fayda vermez. Çünkü Allah Kur'an'da ne buyuruyor? İnnehu men yuşrik billahi fekad fe harrama Allahu aleyhi'l cennete ve ma'ahannar ve ma li'z zalimin min Muakkak ki kim Allah azze ve celle şirke koşarsa Allah ona cehenneme, cenneti haram kılmıştır. Onun yeri cehennemdir ve zalimlerin hiçbir yardımcısı da yoktur. Tamam? Evet. Uluhiyet tevhidi ile e, Rububiyet tevhidinin arasındaki alaka. Bu da 6. vakfı olsun. tamam? Uluhiyet tevhidi ile Rububiyet tevhidi arasındaki alaka. Şimdi bak. Bak bu ibare iyi dinle. Burası çok önemli. allah halim bunu anlatmıştık ama tekrar olsa da sorun değil. Bak çok önemli burası. Diyoruz ki Tevhid-ül Rububiyet Tevhid-ül Uluhiyet arasındaki bağlantı şudur. Tev, rububiyet tevhidi uluhiyet tevhidini gerektirir. Uluhiyet tevhidi ise rububiyet tevhidini kapsar. Tekrarlıyorum. Çok önemli bir cümle. Rububiyet tevhidi uluhiyet tevhidini gerektirir. Uluhiyet tevhidi ise rububiyet tevhidini kapsar. Yani ne demek? Bir insan rububiyet tevhidi uluhiyet tevhidini gerektirir. Ne demek? Yani bir insan eğer uluhiyet tevhidinde Allah'ı biliyorsa bu adam Rubbiyet tevhidinde Allah'ı Allah birliyorsa, uluhiyet tevhidinde de billemeyi, billemeyi gerektirir bu. Aksi halde bu çok saçma sapan bir şey olur. Neden? Çünkü rubbiyet tevidi neydi? Zarar veren, fayda veren, öldüren, dirilten veren alan Allah'tır. Fiiller hepsi Allah'a has. E fiiller Allah'a has, Allah has sen niçin sen baş, nasıl başlığını ibadet edebilirsin? Onun elinde hiçbir şey yok ki zaten. O yüzden rububiyet tevidi uluhiyet tevhidini gerektirir. Yani rubbiyet tevhidinde Allah'a şirk koşmayan ve ikrar eden bir insanın uluhiyet tevhidinde Allah'a şirk koşması büyük bir tenakuzdur. Ve büyük bir ahmaklıktır. Ve büyük bir cahillik, cahilliktir. Aynı bu Mekkeli müşriklerin yaptığı gibi. Hem sendeki bütün zarar veren, fayda veren Allah sonra git başkasına ibadet et. Bir insan birisine ibadet ediyorsa bir menfaati olmak, olması lazım. E sen diyorsan ki menfaat veren Allah'ın Allah o zaman hiçbir menfaatin yoktur demek diğer ibadet ettiklerinden. O zaman nasıl onları ibadet edersin? İki rububiyet tevhidini sen birliyorsan Tamam mı? Biliyorsan, fayda veren, zarar veren Allah'tır diyorsan, sen nasıl ibadeti ona yapmazsın? Yani nasıl böyle büyük bir hazineyi kaçırırsın? Seni cennete sokacak veya çıkar e, cehenneme sokacak olan Allah. Fiillerin hepsi onun elinde. Yani bütün fiiller onun. Cennete sokan, çıkaran Allah azze ve celle. Anlatabiliyor musun? Durum böyle olunca Diyoruz ki tevhid-ül rububiyet, yani rububiyet tevhidi, uluhiyet tevhidini gerektirir. Peki uluhiyet tevhidi, rububiyet tevhidini ne yapar? Kapsar. Yani bir insan uluhiyet tevhidinde Allah'a biriliyorsa, otomatikman bunun içinde rububiyet vardır demek. Rububiyet tevhidi Allah'ın varlığına inanmak, fiillerine inanmak. Ya bu adam Allah'a ibadet ediyorsa, uluhiyet tevhidini yerine getiriyorsa, değil mi bunun içinde zaten ne var? Otomatikman rububiyet var. Adam yokluğa ibadet eder mi? he yani bir insan düşün. Tevhidte diyoruz ki uluhiyette Allah'a veriliyor. E bu insan yok yok bir şey ibadet eder mi? Bu adam ibadet ettiği anla beraber zaten bir rab olduğuna biliyor ki ona ibadet ediyor. Tamam mı? Kapsıyor yani otomatikman. Anlatabiliyor muyum? Evet. Peki, e, Yedinci 7. ve son vakfı olarak diyoruz ki bak şimdi 7. ve son vakfı olarak Ulûhiye tevhidi ile rububiyet tevhidi arasındaki fark ne şimdi bu aslında biraz önemli çok önemli hatta neden şimdi bak genelde e, taşsavcuların aşçılarına baktığımızda veya eli sünnete eli sünnet bu tevhidi bu türlü taksimatlar ayırırken mesela birilerinin karşı çıktığını görüyoruz tarihte veya asrımızda. çünkü neden aslında bunlar ulûhiyetle rububiyeti aynı şata altında toplamaya çalışıyorlar yani sanki bir şeymiş gibi göstermeye çalışıyorlar insanlar. O yüzden zaten bunların çoğunun indinde tevhid Allah'ın varlığına inanmak. Eğer tevhid Allah'ın varlığına inanmak olsaydı bütün Mekkeli müşrikler tevhid ehliydi. O yüzden bunlar arasında bir fark yokmuş gibi göstermeye çalışıyorlar insanların zihninde. Gerek mantık olarak gerek nas olarak delil olarak bunu insanlara sunmaya çalışıyorlar. Ama hem akıl olarak bu batıl hem de nasi olarak delil olarak bu batıl. tamam? Veya delili öne alalım. Diyelim ki, diyelim ki bu hem delil olarak batıl hem de akıl olarak batıl. O yüzden diyoruz ki tevhid rububiyetle uluhiyet arasında çok fark var. Bunlar şimdi neden böyle yapıyorlar? Şimdi baktığımız zaman aslında bu mesela işte adam toplamaya çalışan cemaatler olsun veya geçmişte işte ne olursan ol ne olursan ol gel mantığıyla yaklaşanlar olsun. İşte bunların hepsinin zihninde Müslüman olan, muvahhid olan işte Allah vardır. Yani Allah'ı seviyoruz. Yani Allah birdir diyen bu tip insanlar. Değil din bu değil. Din bizi bundan istemiyor. Bunlar zaten fıtri. Bunlar, Bunlarda zaten Mekke'li müşriklerin bile pek bir sorunu ne yoktu. İşte bu mantık. Ne olursan ol gel. Nasıl ne olursan ol gel. Nereye gelecek? E bir nokta olması lazım. Allah'ın varlığına inanmaya gel diyorsan o adam gelmeden önce de inanıyordu zaten. Ama nereye, ne olursan ol gel. Ne O bir nokta olması lazım. İşte biz diyoruz ki evet ne olursan ol gel ama geleceksen uluhiyet tevhidinde dur. Yani uluhiyet tevhidine gir. O manada ne olursan ol gelse gel ama manada sen gel yeter ki Müslümanım de çoğalalım birleşelim hepimiz la ilahe illallah diyoruz diyor şimdi adam. Ya hepimiz la ilahe illallah diyoruz. Niçin o müşrik oluyor bu kafir oluyor? Neden bu adam şirk işledi diyorsunuz? Bu adam küfür işledi. Yani adam şirk veya küfür işliyorsa şirk ve küfür işlemiştir. Bunu hükmeden ben değilim ki bunu hükmeden Allah. Müşriklere müşrik diyen Allah, kafirlere kafir diyen Allah, münafıklara münafık diyen Allah, müminlere mümin diyen Allah, Müslümanlara Müslüman diyen Allah. Anlatabiliyor muyum? O yüzden bu aslında İslam'ın vahdetini bozan. İslam'ın birliğini bozandır. Yani adam diyor ki siz o, o, o kafir, o müşrik veya bu adam şirk işledi, bu adam küfür işledi. Ya hepimiz kardeşiz diyor. Toplanalım, birlik olalım, tasavvufçılar, şialar, kardeş olalım. Nasıl kardeş olacaksın? Yani Allah'a küfür eden bir insana nasıl kardeş olacaksın? İbrahim aleyhisselam ben sen... De bura'a diyor ben sizden beri idemiyor beri bura'a diyor yani uzak oğlu uzam diyor ben sizden tabiri caizse mübalağa sırasıyla yani biz bir peygamber kadar düşünemedik mi bir İbrahim Aleyhisselam nasıl babasından teberrih eyledi işte bu günümüzde işte e, bazı cemaatlerin bunlar ismen maruf illa söylemeye gerek yok yani bunları ismini ağzımıza bile almaya gerek yok ya zaten insan artık bazen e, bunların ismini ağzına almaktan dahi midesi bulanıyor bu kadar pislikler yani Anlatabiliyor muyum? Yani bunlar İslam vahdetini bozdular. İslam'ı mahvettiler bunlar. O yüzden işte sonra belli bir süre sonra ne oldu? Bak işte bunların önünü kapatmadılar. İşte bundan sonra bir, bir seviye daha ileri gitti bu. Dinler arası diyaloğa döndü. İşte ara, belli bir süre sonra da müşrikler arası diyalog. Beş sene sonra satanistler arası diyalog. Yani satanistler diyalog. Ondan sonra e, kim bilir nereye gider artık. Anlatabiliyor musun? Kim bilir artık nereye gider? Allahu ale. Aynı bu işte şey gibi, Nuh Aleyhisselam zamandaki gibi. Önce sahiler örümet gösterdiler, sonra onların şeylerini diktiler, sonra isim verdiler, sonra itikafı durdular, sonra ibadet ettiler. Sırayla geldi bunların hepsi. Anlatabiliyor muyum? Bunların hepsi ne oldu? Sırayla geldi. İşte bunların hepsinin asıl ismi nedir biliyor musun? Şer'ehi ismi. İnsanlar işte burayı yakalamak zorunda. Tevhid-i Rububiyet de Tevhidini aynı çatı altında toplayıp insanların gözünde bir tevhidmiş gibi göstermek. Ama insanlar iş, ilmin işin bu ilmi noktası olarak bakmıyorlar. Yani bunun şer'i bir ismi var. İnsanlar onu yakalamak zorunda. İşte bu ne olursan ol gel. İşte e, Şialar, Rafiziler, tasavvufçular hepimiz kardeşiz. Hadi hep beraber oturalım, kaynaşalım, gülüşelim. Hepimiz la ilahe illallah diyoruz. Kimse kimseye ses çıkarmasın. O da Allah diyor, ben de Allah diyorum. Ya o da Allah'ı seviyor, ben de Allah'ı seviyorum. Peygamberimiz bir, Allah'ımız bir. E Nebi sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimiz bir Allah'ımız bir ama Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Siz Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin. Demek ki ben o adamı sevmesi için yani sevmem için Allah'ın sevdiği bir kul olması lazım. Allah'ın sevdiği bir kul olması için de Nebi sallallahu aleyhi ve selleme bu adamın uyması lazım. E bu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem getirdiği davete küfrediyorsa Allah bunu sevmiyor Allah'ın sevmediğinden ben uzağım. İbrahim aleyhisselamın uzak olduğu gibi. İşte bunların şer'i ıslahı, ne olursa ol, olur, gel dinler arası diyalog, bilmem şu bu, hepsinin ortak bir manası var. rububiyet ve uluiyet tevhidini bir saymalara. Halbuki rububiyet ve uluhiyet tevhidinin arasında dağlar kadar fark var. Önemli farkları sayalım. Bir, bir kere lugat olarak, iştikak olarak fark var. Yani el-iştikakul lugavi olarak fark var. Lugat yönünden bir kere rububiyetle uluiyet yani el-Rab'la ilah arasında fark var. Tamam. El-Rab'ın manası var. El-Rab'ın işte kendisinden başkasını ıslah eden, her şeyin sahibi olan vesaire bu tip manalar var. İlahın manası da ibaret edilen. Bir kere lügat olarak arasında fark var bu bir. İkincisi şer'i olarak arasında fark var. Rububiyet tevriği Allah azze ve celle'yi kendi fiillerinde birlemek. Uluhiyet tevriği de kulların kendi fiillerinde Allah'ı birlemesi. Rububiyet tevidi kulların Allah'ın kendi fiillerinde Allah'a birlemesi. Uluhiyet tevriği de kulların kendi zatlarının fiillerinde Allah'a birlemesi. Diğer bir tabirle Allah Azze ve Celle'nin kendi fiillerinde Allah'ı birlemek bizim de ne yapmamız ibadette Allah'ı birlememiz uluhiyet tevhidir. E, i̇kinci fark bu, tamam? Üçüncü fark rububiyet tevhidi, şey e, rububiyet tevhidi tek başına İslam'a girmeye yetmez, ama uluhiyet tevhidi tek başına İslam'a girmeye yeter. Bak tek başına diyoruz neden? Rububiyet tevdi tek başına yetmez ama uluhiyet tevdi tek başına yeter. Neden? Çünkü ne dedik? Uluhiyet tevdi rububiyet tevdini kapsıyor. Ha, ama rububiyet tevdi uluhiyet tevdini kapsamıyor. Gerektiriyor. Yani sen kardeşim Allah azze ve celle var diyorsan, zarar veren, fayda verendir diyorsan, bu rububiyete inanıyorsan sana uluhiyet gereklidir. Neden? Zaten bunu Allah Kur'an'da söylüyor. Ya eyühennasu ibadû rabbikum ey insanlar Rabbinize ibadet edin. Neden? Ellezî halakakum sizi yaratan. Bak rububiyet tevhid ile istidlal ediyor. Yani sizi yaratan Allah'sa sen bu sen buna inanıyorsan ki Mekkeli müşrikler inanıyordu. Sana ne gerekli? İbadet gerekli. O yüzden Allah rububiyet tevhidini delil getirerek ulûhiyet tevhidini gerekli kılıyor. Nasıl? Ya eyühennasu ey insanlar. İbadû rabbikum Rabbinize ibadet edin. Nasıl hangi Rabbi? Elle zihalakakum sizi yaratan. Bak elle zihalakakum sizi yaratan hangi tevhidle alakalı? Rubiyet. Bak rubiyet tevhidini öne sürüyor. Yani sizi yaratan biri varsa ibadet ona yapılır. O zaman rububiyet varsa uluhiyet ona gerekli. Tamam. O yüzden diyoruz ki üçüncü fark. rububiyet tevhidi tek başına yetmez. Ama uluhiyet tevhidi İslam'a girmek için tek başına yeter. Çünkü uluhiyet tevhidinin içinde otomatikman rubiyet giriyor zaten. Olmayan bir şey ibadet edilmez. Dördüncü fark ikrar farkı. Yani, yani ne? Müşrikler. Rubiye tevhidini ikrar ediyorlardı, tamam? Rubiyet tevhidini ikrar ediyorlardı. Ama uluhiye tevhidinde şirk koşuyorlar. Ne diyorlardı? Ma nabuduhum illa al-yuqaribuna ila Allah zulfa bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye, he Daha çok yaklaştırsınlar diye ibadet diyorlardı. Bak şirk koşuyorlardı. Hı? Yine ne diyorlardı? Ecalel-aleyhe te ilahen bu ilahları tek bir ilah mı kıldı? İnna şey onu bu çok acayip bir şey diyorlardı. Bak görüyor musun? O zaman birinci fark tekrar başa alalım azlaça. Birinci fark Lugat olarak arasında fark var bir kere. Rububiyetle ulûhiyet. İki, e Şer'i olarak man arasında fark var. Rububiyet evide Allah'ı fiillerinde bilmek, ulûhiyet evide ibadette bilmek. Üçüncüsü, rububiyet tevhidi tek başına yetmez, ulûhiyet tevhidi tek başına yeter. Dördüncü fark mekkelim müşker rububiyeti kabul ediyorlardı, ulûhiyeti kabul etmiyorlardı. Bununla beraber müşrik oldular. Ha? Beşinci fark. En başta söylediğimiz olay ne? Tevhid-ül Rububiyet Ulûhiyet tevhidini gerektirir. Ulûhiyet ise rububiyet tevhidini ne yapar? Kapsar. Bunlar en önemli farklar. Daha bir sürü fark var. İşte bütün bu bariz, açık ve net şekilde Kur'an ve sünnette olan bu farklara rağmen insanlar bunları tek bir tevhidmiş gibi gösteriyor insanların zihninde. İnsanların da beynini bununla bulandırdıkları zaman İnsanlar ne, ne diyor sonuç olarak? E tabii ya hepimiz la ilahe illallah diyoruz. Hepimiz Allah'tır, Allah diyoruz. Var mı Allah'tan başka yaratan e, yok diyen var mı diyorlar? Şey e, Allah'tan başka yaratan vardır diyenler mi var diyorlar? Anlatabiliyor muyum? İşte bunların hepsi e, bu işin bu noktadaki ilmi boyutunu yakalayamamaktan. Eğer bunlar hakikaten rububiyet ve uluhiyet tevhiri diye mefhumları bilseydi, böyle mefhumların var olduğunu bilseler, Bunların dini konumlarını, yerlerini bilseler ve Allah Azze ve Celle'nin gerek azap verme veya mükafatlandırma noktasında bunların, bu iki tevhidin konumunun fıkhına varsalar bunu söylemezler. Tamamıyla bu tevhidi anlamanın cehaletinden kaynaklanıyor bu te, e, bu şekilde yaklaşmak. Ne olursan ol yine gel. Yani Allah'a da küfür etsen gel, Peygamber'e de küfür etsen gel, şirk de gel. Rabbi akbar aksu ve